Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gölgesi yere düşmezdi. Peygamber Efendimiz tebessüm ettiği an sanki bir nur çıkardı dişleri arasından. Ayşe validemiz anlatır ki şöylece kandilimizin yağı kalmamıştı bir gece. Resulullah o akşam geldiğinde mescitten ışık olmadığını arz ettim ona hemen. Buyurdu, ''Ya Ayşe, bir ışık ister misin ki ona yağ ve fitil hiç de icap etmesin?'' Dedim, ''Ya Resulallah, isterim o nerede var?'' O zaman bana bakıp tebessüm buyurdular. O anda nur saçıldı dişleri arasından. Aydınlandı hanemiz o nurun ziyasından. Öyle ki o ışıkta bazımız ip eğirdik. Bazımızda iğneyle oturup dikiş diktik. Yine Resulullah'ın vücudunun kokusu miskten ve çiçeklerden güzel idi doğrusu. Zira Ebu Hureyre anlatıyor ki şöyle, Bir gün fakir bir kimse gelerek o Resul'e, Dedi, Ya Resulallah, bir kızım var ki benim, O şimdi evlenecek, biraz yardım isterim. Ona buyurdular ki, Ey kişi bu aralık, benim dahi elimde yok bir şeyim dünyalık. Yine de bir ihsanda bulunayım size ben. Yarın bana ufak bir şişe getir evinden. Ertesi gün huzurda gördüm aynı kimseyi. Verdi Resulullah'a elindeki şişeyi. Resulullah mübarek kolundan bir şey ile terini sıyırarak doldurdu o şişeye. Buyurdu ki, kızına bu benden hediyedir. Bunu esans olarak kullansın, pek güzeldir. O kadın o kokuyu kullandı uzun zaman. Daha güzel kokardı o misk ve her esanstan. Yine Resulullah'ın mübarek gölgeleri, düşmez de asla yere bir mucize eseri. Zira eğer düşseydi gölgesi yeryüzüne, belki düşebilirdi pis bir şey üzerine. Yahut da kafirlerden birisi belki bir gün, gelip basabilirdi gölgesine Resulün. Rabbimiz Habibinin bedenine her şerden, nasıl korudu ise zararlı pis şeylerden, onun gölgesini de korudu böyle yine. Bu yüzden gölgesini düşürmedi zemine. Çünkü o çok seviyor Habibi Kibriya'yı. Hep onun şerefine yarattı bu dünyayı. Nitekim bir ayette buyurdu ki Rabbimiz, Seni rahmet olarak gönderdik aleme biz. Ve yine buyurdu ki, Sen olmasaydın eğer, Hiçbir şey yaratmazdım, olmazdı yer ve gökler. Çünkü o Rabbimizin sevgili Habibidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir.